Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com adresinden her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ee, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarım da var biliyorsunuz. Ve programda zaman zaman konunun özetlerine e, ve görselleri e, buradan da ulaşabilirsiniz. Takipte kalırsanız. Evet, sevgili dinciler, bugün e, Kaz Dağları'nda e, binlerce yıl öncesinden gelen adıyla İda'da e, konuşmak istiyorum. E, altın hırsıyla delik deşik edilmeye çalışılan bu güzelim dağların ağacıyla, çiçeğiyle, kurduyla, kuşuyla, katman katman hikayeleriyle nasıl biricik bir varlık olduğundan konuşacağız. E, doğa ve botanik tarih açısından e, bakacağım meseleye, e, botanik da kapsamından yola çıkarak... E, biliyorsunuz e, UNESCO Dünya Mirası ilan edilmesi yolunda atılan adımlar, çabalar da var. E, umarım e, bir sonuç alınır bu değerli varlığımızda sonsuza dek Siyanür'den, hırslan talandan uzak olur. E, orada e, nöbet tutan e, güzel insanlara, yaşam savunucuları da selam olsun buradan. Evet, e, idayı ağaçlarını, bitkilerini bir orman mühendisinden dinleyelim istedim bugün. Daha önce de program konuğum olmuştu. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Necmi Aksoy. Şu anda telefonun diğer ucunda. Edinburgh'dan katılıyor programımıza. Merhaba Necmi Hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Tekrar vakit ayırıp programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Daha önce botanik ile ilgili birkaç program yapmıştık. Çok da ilgi görmüştü. E, bugün Kaz Dağları'ndan e, konuşalım. E, özellikle bunu sizden dilemek istiyorum. Siz çünkü eminim e, Türkiye'nin farklı ormanlarında, farklı bölgelerde arazi çalışmaları yaptığınız ama buranın sizin için önemli olduğunu, ayrı bir anlamı olduğunu biliyorum. E, bu konuda hoş bir yazınız da var. E, nedir e, sizin için anlamı Kaz Dağları'nın? İsterseniz biraz buradan evet. başlayalım. Sonra buradaki e, bitki örtüsüyle ilgili, ağaçlarıyla ilgili biraz daha detaya ineriz diye düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Özellikle e, yurt dışında e, Edinburgh'da, Edinburgh Botanik, Karepotanik Bahçesi'nde ve Erbarım'da Türkiye bitkileri üzerinde çalışırken Kaz Dağları'nda e, bu son olaylarla birlikte gündeme gelen, aslında sorun çok eskiye dayanan e, maden, e, Çalışmalarıyla ilgili e, olayları, e, acıları, e, hüznü buradan e, tanıklık etmek evet. gerçekten çok acı. Öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, ee, Kazdağları aslında, yani İda e, bir e, bütünüyle yaşayan bir aslında e, doğa tarihinden, mitolojinden, kültüründen yaşayan bir hazine, bir miras. Hı hı. Ee, bunun sebebi ise geçmişten birine katman katman geçirmiş olduğu kültürel, bir çeşitlilik, etnografik, mitolojik bir bütünsellik Hı -hı. Dolayısıyla Karz bu bütünle bakmak gerekiyor ee, Ben Karz 99 yılında gittim Hı -hı. Ee, İstanbul Mesela Fakültesi'nde çalışırken ve o yolculuktan sonra hemen hemen her yol gittiğim, benim için e, bir kutsal devre de olan bir yer. Hı hı. E, şöyle anlatmaya çalışayım. E, Kazdağların kutsallığı yalnızca antik e, döneme dayanmıyor. Hı hı. Ön hitit kültürüne kadar uzanmakta. Eski e, hitit kültüründe Troya diye bilinen antik kentin adı Villusha. Yani hı hı. aslında Troya kazılarında buna da rastlanıyor. Ön hitite kadar uzanıyor. Hit Ön evet, Biliş'a e, Hititçe e, atların, atlan ülkesi anlamına gelmekte. Hı -hı. Dolayısıyla bu at kültürünün e, ki da doğada e, bulunan bir, daha sonra insan tarafından evcilleştirilmiş evet, olan evet. bir e, canlıdır. Dolayısıyla neden e, bu e, işte sonra Troya'da konu olan, ya da geçen e, Troy'a atı hikayesinde buradan e, bakmamız gerekiyor. Yani ön hitit kültürüne kadar uzanmakta. Hı -hı. Ve e, e, Louis'lerden Hittitlere kadar olan antik dinam kutsallıklarını burada devam ettiğini görüyoruz Hı -hı. ki hala Kaz Dağları'nda, zirvelerinde e, sonradan bırakılmış olan yıl kartlarını e, görebiliriz özgürce. Hı -hı. E, Hı -hı. Otladıklarını, koştuklarını. Dolayısıyla buradan da aslında e, o antik dönemdeki e, at kültürüne de e, bir e, gönderme yapabiliriz. Aslında ee, kültür katmanları dağların, var. Hı? Evet. Yani et, altın. E, altından daha değerli olan aslında bu kültür katmanları. Yani daha derine doğru gittiğimizde evet. farklı bir kültüre doğru gidiyoruz. Evet. Aslında şöyle bakmak lazım. Biraz da Akdeniz'in reçetasyonu'nun oluşmasıyla ilgili biraz kaz dağlarına bakabilirsek yani son buzul çağından sonra Akdeniz'in tuz gören Akdeniz'in tatlı buzul suları ile birlikte karışarak bir iç deniz oluşturmasıyla birlikte Kaz Anadolu Yarımadası Karşı tarafta olan işte Midilli e, ve oradan Selane'ye kadar uzanan e, Dinar Dağları'nın Rodop Dağları ile beraber hı hı. devam eden bu Alt-Himalaya sisteminden ayrılmasını kopuşuruna tanıtmak ediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla e, bunun e, paleobotanik e, yapısına baktığımız zaman e, çok eski bitkileri de barındırmakta ki bunu çandaki kömür yataklarındaki paleobotanik bulgularda da görebiliriz. Hı hı. Ama günümüze yaklaştığımız zaman bu yakın 30 bin yıl öncesine kadar yaklaştığımız zaman ise Akdeniz'in yükselmesiyle birlikte Selanik'ten gelen Olimpos dağlarıyla birlikte Hı. Kuzeyde Bulgaristan'da olan Rodop Dağları, Balkan Dağları ile birlikte Kaz Dağları'nın Doğu'da Uludağ, oradan Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'e uzanan bir kuzey dağ silsisi birlikte... Aslında ne kadar geniş Afya bir coğrafyadan görüyorum. bahsediyorsunuz şu anda. Çok geniş bir coğrafya bu. Yani. Evet, Hı. dolayısıyla Kaz Dağları'na çıktığımız zaman Edremit Körfezi'nde bir e, yabani zeytin makisiyle birlikte sonra Kızılçam, sonra Meşe Bayramiç e, ve kuzeyine baktığımız ise e, Karadeniz'le bağlantılı olan e, bir e, kayın e, e, kuzeyde bir lokal e, Kazdoğu gökleri, onun altında kayın hı hı. E, kestane ormanlarını e, görürüz. Dolayısıyla bu e, eğer Sarıkıl zirvesine gittiğimiz zaman ise Hı -hı. çok e, 1700 metrelerde ise bu Dinar dağlarıyla gelen yüksek dağ e, bitki örtüsünü ve kalka kayaçları üzerinde bulunan Hı -hı. kaya bitkilerini, altın bitkilerini görürüz. Hı -hı. Örnek verecek olursak... E, Kuzeye bakan bayram içindeki kara çamların altında hı hı. E, ay yüzümlerini görürüz, vaxyunun mütülüsünü görürüz. Yüzümleri. Bu hı. evet, bu e, Avrupa'dan gelen bizim yüksek dağ dediğimiz e, bunun devamını ise işte aynısını e, Ulu Dağ'da, oradan bir kısmını e, Bolalı dağlarda, ...Ilgaz'dan... Doğu Kredizor'da giden dağ silsini gördüğümüz kuşağı yani. Hı hı. Ee, Avrupa Sibirya Flora'nın bitkilerini görmüş oluruz. Hmm. Dolayısıyla e, bu bütünsellikle kazdağına e, bakmak gerekiyor. Evet. Eğer daha eski e, döneme gidersek e, bu e, Çan'daki kömür yataklarına baktığımız zaman e, miyosen kalıntılarıyla birlikte çok sayıda e, fosil yataklarını da e, hmm. rastlıyoruz. Evet. Hmm. Şey, fosil yatakları da var dediniz öyle mi? Peki bu... Evet Çan'daki Evet Hı -hı. Çan'da Fosil yatakları e, bulunmakta Kömürden bunlar e, çok sayıda Örneğin o dönemki e, Sığla meşeler e, Yaklaşık 5 ile 10 e, milyon yıl öncesinde bunların e, Daha farklı bir iklimin olduğuna e, Bakabiliyoruz. Dolayısıyla e, Bu çerçevede Kaz bir bütünsellikle e, Bakmamız e, gerekiyor Eğer bunun e, botanik tarihi ve botaniğe e, geldiğimiz zaman ise e, doğa felsefesinin ve doğa bilimlerinin başlangıcı da yine e, bu coğrafyada atılıyor. Aristo'nun öğrencisi olan e, Teofrastus, botanik biliminin kurucusudur. Yani milattan Kendisi, önce 3. E, 4. yüzyıllar değil mi? Evet yani aslında şöyle bu e, 318 Milyardan 318 yılından başlayarak 320 e, söylediğim 254'ten e, 347 344 342 339 335 320 318'e kadar hı hı. E, Kaz Dağlarına ve yakın coğrafyaya Teofrast'ın gezilerini görüyoruz. Yani Asos'a gelmiş burada, değil mi? Asos'a gelmiş e, danın türleri evet, türlerini, meşelerini e, araştırmış. Evet. evet hı hı. E, Özellikle yalnızca çünkü e, kendisi zaten Teofrast'ın karşıdan, Assos'un karşısından midilli Erasoslu hı hı. ve e, o, e, hem hem Kaz Dağları'na hem Asos'a gelerek çok sayıda bitki türünü çalışıyor. Bunların başında da meşeler geliyor. Ve çok sayıda meşeyi tanımlıyor burada kendisi Hı -hı. o dönemde. Çünkü bunlardan bir tanesi Türk meşesi, Macar meşesi, Mazı meşesi, Hı -hı. Palamut meşesi. Hı -hı. Çünkü o dönemde yani özellikle meşelerdeki galler, dericilik ve sepi maddesi için çok önemli. Dericilik de aslında bir endüstriye dönüşüyor. Çünkü deriyi terbiye ettiğiniz zaman savaş aletlerinden çok sayıda savunmaya kadar o dönemde antik dönemde dericiliğe kadar çok geniş bir kullanımı var. Dolayısıyla bir endüstriya botaniğin de başlangıcını Kaz dağları oluşturuyor hı hı. ve bunu da kendisinin Historia Plantarum dediğimiz botanik tarihi adlı iki ciltlik eserinde özellikle antik Yunanca yazılmış olan eserlerden bunları görebiliyoruz ki bu kitap İngilizce'ye çevrilmiş durumda. Hı -hı. Ee, tabii bunun daha alt tarafında ise maki, bitki, maki bitkilerini oluşturan e, önemli olan e, meşeleri de yani herden yeşil meşeleri de tanımladığını Hı -hı. E, burada e, görebiliyoruz e, yalnızca e, Teotrasus değil Asos felsefe kolunda Tales'in daha aşağıda Fitokras'ın e, Hı -hı. dolayısıyla e, Anadolu'daki e, aydınlanmanın e, antik dönemde e, temelleri e, burada e, Hı -hı. atılıyor Hı -hı. ve e, doğa bilimlerine, doğa tarihine ve bilimlerin e, oluşması doğa biliminin temeli de burada atılıyor aslında. Evet mi? tabii ki de bununla çok büyük e, katkıları oluyor ve bunun da en e, başlangıç noktalarından bir tanesi de e, İda Kaz Dağları e, e, oluşturuyor. Tabii ki e, aslında e, yeryüzünde e, ya da yeryüzün insanlığını, meceniyetini kütübete yetkilenen iki tane büyük e, destan vardır. Bunlardan bir tanesi Gilgamış, e, Sümer e, ve diğeri de e, e, İlido'da eseri, Troya e, destanıdır. Hı hı. Bunlardan e, Troya Savaşıdan e, sonra e, Anadolu'dan göç edenlerin başında Aeneas gelir. Aeneas ise Roma'nın kurucusu. Dolayısıyla e, Troya destanında yazınızda da bahsetmişsiniz. Atı'ndaki ağaçların aslında e, Kazalarındaki ormanlardan yapılmış oldun, değil mi? E, meşe miydi? Tuvaatın. Evet, hayır, gök ha, nart. E, dolayısıyla evet, yani bu aynı destanından, yani Roma'yı, Kuranların da Anadolu'lu olduklarından dolayı e, buradan e, hani Roma'yı, Kuranlara e, Julius, Villius. Ee, işte e, ismi verilir yani Anadolu ya at verilir o yüzden Hı -hı. işte e, Kaiser gibi isimler aslında e, Troya'dan gelmekte ki bunu Hı -hı. E, Fatih Sultan Mehmet de Kullanmıştı e, Kaiseri Rum şeklinde Hı -hı. E, Sultan değişik isimleri kullanmıştı dolayısıyla e, işte e, Troya atının yapıldığı olan Kazdağ gökleri ee, e, eski adıyla Abias Ekyotriani şimdi adıyla Abias Notlandiyena Tür Ekyotriani Bu e, mitolojik ata Atfen isimlendirilmiştir Hı -hı. Ee, Rahmetli de. hocam Burhan Aytul Işıklar e, içinde e, Uysun Kendisi bize şöyle derdi e, Kazdığı gökları ee, batı'da hani az önce e, bahsetmiş olduğu olmuş olduğum e, Akdeniz'in e, yükselmesiyle birlikte hı hı. E, Selanik gökleri e, doğudaki Ulu Dağ e, göklerinin doğal bir hibrite olduğunu, melezleme olduğunu ve bu çok izole kalan e, bu gökler popülasyonunun Buraya has özel bir yapısı olduğunu bize hmm. e, söyler ve öğretmişti. Hala bilimsel olarak da bunun ispatını e, bizler e, yapmaya çalışıyoruz. Bunun ispatlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla... Ve en eski ağaçlardan, Evet. Hı -hı. Genetik olarak. Doğru. Genetik olarak en eski ağaçlarda. Hı -hı. E, dolayısıyla e, e, bu... Kaz Dağı'nın e, ağaç kültürü ve ağaç önemini e, herkes çok iyi bilir. Bili Dödesi'yi okuyanlar. Şimdi ise e, bunun bir e, öteye ileri gittiğimiz zaman e, Midilli Adası'nı ve Akdet Adaları'nı e, almak isteyen, daha doğrusu denizlere hakim olmak isteyen Fatih Sultan Mehmet Hı -hı. Orta Asya'dan getirmiş olduğu Türklerleri buraya yerleştiriyor ki Ahşap işçiliği bakımından Dolayısıyla Hı -hı. sonra Müdürlüğü ve diğer adaları Almak için e, buraya seferler düzenler. Yani aslında bu e, e, At kültürüyle Ahşap kültürüyle, ağaç kültürüyle Birlikte e, Bu destanda da zenginliği mi e, Biliniz ve e, Bunun üzerine de ee, tarz dağlarının e, e, zengininden dolayı e, her zaman e, denizcilik için, ahşap işçiliği için e, çok önemli bir e, yapı oluşturmuştu. Zenginlik ee, oluşturmuştu. Tahtacı deniyormuş değil mi Türkmenleri? Evet. E, şimdi e, işte e, dolayısıyla bu Orta Asya'dan gelen bir kültür burada e, sanki e, Troya efsanesinin e, niklerinin devam ettiğini farklı bir yapısına dönüşüyor ve burada Hı -hı. Sarıkız ve Babadağ'ı efsanesine dönüşüyor. Hı -hı. Yine Hasan Doğuldu, e, Sabahattin Ali'nin derlemiş olduğu farklı bir e, yapıya dönüşüyor. Dolayısıyla e, hala yaşayan bir e, e, orada bir e, kült var. Hı -hı. Dolayısıyla eğer e, kaz neden önemli oradaki insan için dediğimiz zaman çünkü kaz dağlarına bir yaşayan e, doğa. Yani aslında e, Orta Asya'dan getirilen bir e, şaman kültürünün inancının devamını burada görüyoruz. Dolayısıyla oradaki insanlar bir ağacın, bir toprağın, bir kuşun, bir taşın gitmesinden acı çekerler. Çünkü bunun kendileriyle birlikte bir can, yoldaş, bir arkadaş yaşayan bir bütünsellik olarak bakıyorlar. Dolayısıyla oradaki yaşayan insanların acılarını, hüzünlerini bu gözle bakmamız gerekiyor. Evet, bir yerden bir e, kesinti olduğu zaman ya da hançerlendiği zaman da bütün bu döngünün aslında sona ermesi anlamına geliyor değil mi? Bütün bu etkileşimin, e, bu birlikte yaşamın, bütünselliğin, canlılığının aslında bitmesi anlamına geliyor. Değil mi? daha çünkü tek evet. başına bütün e, bileşenler aslında bir canlı yani öyle baktığımızda. Bütünsel bir varlık. Evet. İşte... Aslında e, e, sohbetimizin ve sizin sorularınızla ve açıklamalarla birlikte e, bunu tanımlamaya çalışıyoruz. Yani e, yalnızca bir çeşitlilik yaklaşık bine yakın bitki türü, bunların yüz tanesi endemik yani yüzde ona yakın bir endenize bunun yaklaşık 30 tanesi kaz dağlarına özgü. Yani e, e, tür isimlerin sonunda Troya e, Ideus gibi kelimelerin geçtiği lokal endemiklerin bulunduğu çok hassas. Ama bunun altında bir tarihsel e, önemi var. Bir alt katında ise e, felsefi önemi var. Onun dışında yaşayan bir kültür, değer, hı hı. bütünüyle kurulması gerekiyor kazdarlarının. E, sonuçta e, tabii ki e, bunların her bir tanesi ayrı bir önem, ayrı bir değer. Ama bütünüyle baktığımız zaman Yaşayan bir hazine, yaşayan evet. bir miras. Yalnızca bu miras Anadolu'nun değil, yeryüzünün mirası. Bu gözle bakmak gerekiyor. Evet, doğru. E, o yüzden de acı çekiyoruz maalesef. Yani yukarıdan aslında kazdalarına tepeden bakıp sadece bir topografya parçası gibi görmemek. Aslında onu hissetmek gerekiyor. Yani e, ne kadar değerli olduğunu... Yani ben de aslında 90'ların başında ilk orman yürüyüşlerimi, dağ yürüyüşlerimi orada yapan biri... Or olarak en az sizin kadar ben de acı çekiyorum ee, onu söyleyebilirim ee, bunu gerçekten insanlara anlatmak çok önemli bunu e, o yüzden çok teşekkür ederim e, şimdi son birkaç dakika içinde aslında şunu da şu konuda da fikrinizi almak istiyorum. Şimdi tabii ormansızlaştırmadan sonra orayı tekrar ormana dönüştürme konusunda bir takım şeyler var. Çağrılar var. Tekrar ağaçlandıralım. İşte fidanını kap gel gibi işte çağrılar var. E bu doğru mu? Yani bu tekrar yaşayan bir ormana dönüşmesi nasıl olur? Bunun için neler yapmak gerekir? Bütün bu karmaşa bittikten sonra... Şimdi teşekkür ederim bu soru için. Aslında ağaçlandırma değildir. Bitkilendirmedir. Hı hı. Ee, ve biz e, bir yerde eğer bitkilendirme ve onun en üst noktası olan ağaçlandırma yapacaksak o bölgenin ağaçlarından genetik kaynakları olan, tohumu olan, o, ağaç, o bölgenin ağaçlarından üretilmiş olan e, bitkilerle bunu yapmamız gerekiyor. Siz Diyelim ki e, talep edilen yer e, örneğin makiliklerse o bölgedeki maki bitkilerinden siz bu bitkileri yapmanız lazım. Eğer hı hı. talep edilen yer Kızılçam ya da Karaçam ormanları ise o bölgeden toplanan Kızılçam ve Karaçam tohumlarından yetişen fidanlarla siz bu restorasyon ekolojik onarımı yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu da bir süreçtir. Yani hı hı. en son gelen e, orman sisteminden önce değişik bir süksesyon dediğimiz ilerlerine gerileyen rejitasyon dinamiği vardır. Siz zamana göre m, bunu yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla hı hı. her yerden getirilen bir fidanla e, böyle bir şeyi e, yapmak aslında... Ee, ekolojik olarak Hı -hı. da oraya zarar vermektir. Genetik kirliliğe yol açmaktır. Ee, aynı Doğru... şey tabii e, İzmir'deki yanan ormanlar için de geçerli değil mi? Ee, İzmir'de tabii aynı şey İzmir için de geçerli. Çünkü e, e, özellikle biz e, Maki bitkilerini ve makinin Güçişliğini çok görmezden geliyoruz Zaten şu an kazalarındaki Zeytin kültürünün de e, yapısında e, Ve yine aynı şekilde İsmine kadar uzanan o hatta e, Bir e, zeytin Makisinden bahsetmemiz gerekiyor Bu makilikler çok zengin Güçişlik içeriyor hmm. Yaklaşık olarak e, Boylu makiler alçak makilerle birlikte Çok sayıda Eee küçük boylu ağaç ve bodur çalılıklarla birlikte çok zengin bir odunsu flora içeriyor. ve bunun altında da e, mevsim saat değişen tek yıllık ve e, soğanlı bitkiler bakımından çok evet. zengin. Yani Akdeniz'in gerçek bir çeşitliğinin göstergesi bunlardır. Ve e, bunun dışında tek tek bir monokültürel bir yapıyla e, işte kızıl çama olan yapılar ee, dolayısıyla yangına daha müsait oluyor ve biz doğanın gerçek vegetasyonunu e, anlamadan ya monokültür ağaçlandırma ya da değişik şekillerde e, siklüsyonu takip etmeden yani e, vegetasyonun gelişimini devam dinamin devam etmeden arada aralarda ki değişimi fark etmeden biz bitkilendirme yapıyoruz ve bu da tek tip bir ağaçlandırma oluyor. Bu da tabii evet. ki ekolojik. Ee, evet, olarak bunu... yanlış ee, bunun yerine bitkilendirme yapmak ve e, vejetasyon dinamiğini yani e, makinem başlayarak Hı -hı. E, devam eden e, evet, bunu uzun uzun... anlamamız gerekiyor. ve Buna göre bizim bitkilendirme evet. yapmamız gerekiyor. E, bunu uzun uzun yani tartışarak yapmamız gerekiyor. Direkt, evet ağaçlandırma doğru bir e, kavram da değil bitkilendirme olması gerekiyor. Evet. Necmi Hocam çok teşekkürler. Ne yazık ki süremiz doldu. Ee, bu konuyu aslında belki de tekrar tartışmakta, konuşmakta yarar var. Ee, daha gündemimizde kalacak gibi görünüyor. Çok çok teşekkür ederim ee, Kaz Dağları'nı, İda'yı bize anlattığınız için. Ee, umarım tekrar görüşürüz. Size Edinburgh'da da çalışmanıza başarılar diliyorum. Ee, umarım. Ee, tekrar çok teşekkür ediyorum e, davetiniz için e, bu kısa sürede idayı anlatmaya çalıştık ama e, ida e, e, anlatılmaz yaşanır e, belki de oralı e, olan Yeniçire'de doğmuş olan Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'in Festivali'nde 2008 yılında ünlü e, aldığı sırada söylediği gibi. Ee, İda yalnız ve güzel ülkemiz Türkiye'ye hitap edilen bir ödül gibidir yaşayan bir hazinedir evet. ee, İda'yı bütünsel olarak e, koruyabilirsek bu yeryüzü için çok önemli bir e, mirası da biz e, koruması için görevimizi yapmış oluruz harika e, çok teşekkür ederim tekrar katıldığınız için evet sevgili dinleyiciler e, botanik Toplideki Keşif Yolculuğumuz bu hafta buraya kadar e, İda'ya e, Kaz Dağlarına uzandık Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve dualı kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihimizsi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve Benan Kapucu